talebeleri de. Allah hepsine rahmet etsin. Ve bunun içindir ki yani bir meselenin üzerinde aynı kanaat sahip olmadıkları birçok mesele vardı. Ondan sonraki devirlerde nakledilen bir ilim olarak Ebu Hanife'den öğrenilen, İmam Malik'ten Şafi'den, Ahmed bin Hanbel'den öğrenilen birbirine aktarılarak gitmiştir Tabii ki bu haseten hadis ehli nezdinde hadislerin nakliyle ve o hadisler hakkında nakledilen maslar hakkında o alimlerin sözleri nakledi, nakledile gitmiştir aynı anda herhangi bir naklin nakledilmediği yerde bazı alimlerin bazı meseleler hakkında görüşleri de nakledilmiştir ama belli bir sure, katiyetle bu bir taklit değil. Nakledilen ilme tabi olma, o nakledilenin üzerinde söz söyleme, muteber ilim ehlinin hadisçi ise hadisçi olarak üzerinde, senede hakkında veyahut fıkkı hakkında bir şeyler söylemek mümkündü. E, bu tabi diyelim ki daha taberinin çağında bile Eh, Ahmed ibn Hanbel'in görüşlerine taasup ehlinin oluştuğu bir ortamda, Taberi'nin Ahmed ibn Hanbel hakkındaki söylediği bazı sözlerden rahatsız olan Hanbeliler böyle diyelim, Taberi'nin vefatına e, müdahale edip onun defnine mani olmuşlardır. Buna sebep gece defnedilmiştir edilmiştir Taberi nakledilen bilgiye göre. E, mesela örnek olarak eğer ibn hambeli olarak nispeti hambeli olarak zikredilirse bunda da iyi bir örnek vardır Ahmet İbni Hanbel fakiyetle bunu nispetin dışında kullanmamıştır çünkü kendisi birçok fetvaya hanbelilere hasete nispet edildiği mezhebe hanifilere, şafilere, malikilere ters düşecek sözler etmiştir ki haseten itikadi boyuttaki bu mezheplere müntesip ama tasavvufa kaymış insanlara reddiyesi de göz önünde bulundurulması gerekir şimdi İmam-ı Şa İmam Şafi'nin olsun estağfurullah İbn Hacer'in, Nevevi'nin Şafi oldukları Şafi mezhebine dair diyelim ki i̇mam Nevevi'nin yazdığı kitaplar vardır bu doğru o gelenekten kendisine intikal edenden daha çok istifade etmiştir. Veyahut bulunduğu mıntıkada daha çok o gelenekten gelen nakil hakimde. Ee, her ne kadar hadisci de olsalar bazen kendilerine tesir eden yönler olmuştur. Mesela şöyle deriz bir Bukhari'yi alın bunu i̇bn Hacer'in şerhiyle düşünün e, Kastalani'nin şerhiyle düşünün Ondan sonra e, ayrıyeten ayninin şerhiyle düşünün. E, her yerde kişinin bulunduğu mıntıkaya göre sahip olduğu kanaatin orada bir tesiri, nüfuzu olduğunu hissetmemek yani mümkün değil. Mutlak hissediyorsunuz. Ama bu insanların hadisçiliği devamlı ağır basmıştır. Hatta düşünün bir Zeyla-i hanefi olmasına rağmen hidayeyi şerh edenlerden birisidir. Aliül Kari hanefidir. Akidedeki muhalefetini düşünün. Yani maturidilere e, diyelim. E, bunlar kendilerini çok net bir şekilde hadise uyulması gerektiğini söylemişlerdir. Ama toplumu e, uç noktalarda rahatsız edecek sözlerden kaçınmışlardır. O ortamda düşünün. Ama bu ortamda e, artık e, dünya, global bir dünya, bir köy şeklini almıştır. Herkes birbirinden nakledilenlerin rahatsızlığını ister istemez yaşıyorlar ve yaşayacaklardır da. Buna sebep e, bir hanbeli olmamak, şöyle diyelim, tek bir hanbeli olunacağına bütün ilim ehlini, önder, lider kabul edip, alim kabul edip, onların getirdiklerini daha çok okuyabilme, müracaat etme gibi bir imkanımız var. Ee, okumaya ayırdığımız zamanı düşünün. Ee, bir futbol meraklısının bir gazeteyi alıp spor sayfasını saatlerce okuduğunu görürsünüz. Lüzumsuz okuduğu çok şey vardır. Harcadığı zamanı bu noktadan ele alırsak, ee, yani dinini kendisine öğretecek, dinini öğrenebileceği Kaynaklara bu kadar bu zamanın yani gazete sayfalarını harcadığı zamanın dörtte birini bile harcasa bunları öğrenmede zorluk çekmeyecektir artık. Çekmeyecektir artık. Sadece daha dikkatli böyle daha e, samimi bir şekilde kaynaklara ulaşmanın yollarını aramak gerekiyor. Ee, geleneksel olarak bir hanefi olmanın, hanbeli olmanın, Şafii olmanın, maliki olmanın e, hiçbir zararı yoktur. Anlamı da yoktur. Yani şu an ben hanbeliyim desem hiç kimseyi rahatsız etmemek için derim ama ben hiçbir amelimi de delilsiz hadis ve e, Kur'an ve sünnete dayanmadan e, hanbeli geleneğinden nakledilen bir suyda dayanarak bir hükmü vermem. Bunu bazen zamanımızdaki bazı insanlar da yapabiliyorlar. Ee, mesela Hanbeli usulünü takip ederek bazı hocalarımızın ilim ehli bildiğimiz kimselerin yanlışları bir gerçek. Ee, mesela son zamanlarda Suud gençliğinin istismar ettiği, kötüye kullandığı Şeyh Bin Bazrahim olan bir fetvası vardır. Ee, Akdun nikah biniyeti talak yani e, içinde boşama kastı ile nikah akdinin cevazı ve buna cevaz vermiştir. Yani Türkiye'ye geliyor Fasa Mısır'a gidiyor bir kıza talip oluyor. Üç ay sonra boşarım niyetiyle böyle bir nikah Şeyh Bin Baz sahi olduğunu söylemiştir. Ha Şeyh binbaz yanılmaz mı? Herkes gibi o da yanılır ve yanılmıştır. E, bu denli bir hataya nasıl düştüğünü araştıracak olursanız temelinde bazı şeyleri bulmak mümkündür. Onun için e, i̇bn Hacer Şafi desek ne anlamı var? Şafi mezhebine ters düştüğü birçok kavli var. E, İbn-i Teymiye'ye hanbeli desek neredeyse dört mezhebin icmaına ters düşmüştür. Ve düştüğü çok mesail var. İmam-ı Nebevi de böyledir mesela bazı sözler var onlara nispet edilen e, diyelim ki bizim daha önceden Fethul Bari'den de bildiğimiz veyahut e, Suutlu kardeşlerden birisinin topladığı küçük bir risale var e, i̇bn Hacer'in e, isim ve sıfatlardaki bazı yanlışlıklarının eşarile dayandırılarak ele alındığı söylenilir hatta bu mevdu da küçük bir risalesi var ama benim şu ana kadar baktığım ve gördüğüm, elde ettiğim bilgiye göre e, aslında e, İmam-ı Eş'ari, Eş'arilikten dönmüştür. İbane isimli kitabında da bunu naklediyor. E, Eş'ari mezhebini tedvin eden Kur'an ve yayılmasına sebep olan Bakıllani ile fahruddin Razi'dir. Ee, i̇bn Hacer'in Lisan isimli Cerf ve Tadil kitabına baktığınızda fakrıddin Razi için zındık der. Ee, ve fakrıddin Razi'ye zındık demesinin sebebi kelamcılığına dayanıyor. Ve akidedeki sorunları ee, çünkü düşünün fakrıddin Razi Tefsirül Kebir isimli kitabında ee, Lese Kemitli şeyun ayetini anlatırken Orada İbn Huzeymi Rahimullah'ın kitab tevhidini tenkid eder. E, bu gösteriyor ki e, İbni Hacer bazı yanlışlara isteyerek düşmemiştir. En azından bu denli bir niyet sahibi olmamız gerekir. Kaldık ki birçok alim, diyelim e, diyelim e, akide Tehavye'de İmam-ül Tehavi Allah-u ve Celle'nin kadim isi, ismi olduğunu söyler. Böyle bir nası yoktur. Ancak buna karşılık El-Evvelu dediğimiz bir ismi var bu Kur'an'la. Sünnetle sabittir. Kadim diyemeyiz. El-Evvelu deriz. Ha. Şeyh Albani de Akidet-ül Vasite isimli kitaba e, talikinde bunu zikretmiştir. Ve bazıları da diyelim ki Şeyh Hüseyin Rahimoğlu'na maiyet sıfatını vefatından kısa bir zaman önce e, kabullenmiştir. Aksinin yanlış olduğunu söylemiştir. Bu gibi yanlışlar kişinin akidesini belirlemez. Bunlar hatad bunlar hatadırlar. E, İmam-ı Nevevi'nin de e, geçen gün e, Ebu Maaz yolladı. İsim ve sıfatlar hakkında bir risalesi var. Bu risale birkaç yerde tahkik edilmiş bana kendisi yolladı. Daha okumadım. E, ten, tenkitler var. E, yani bu Risale'nin onun olduğuna, olmadığına dair söz var. ve İnşallah kitabın nispeti ona doğrudur. E, bunun için de bazı arkadaşların şu an araştırma yaptığını duydum. Bunu tespit etme zor değil. Bu gösterir ki ilim ehli bu gibi yanlışlara Kur'an ve sünnetle amel eden Hadis ehli oluş, ol, olma ağırlığı daha çok olan insanların hatası kasti değildir. Onlara nasların ulaşmayışından kaynaklanan en büyük sebep bunu zikrederiz. Böyle düşünmesi düşünmeleri gerekir. Bence İbn Teymiyen'in hambeliğinin, e, İbn Hacer'in şafiliğinin, İmam Nevevi'nin şafiliğinin e, pek bir onların kullanacağı malzeme niteliğinde olmadığı açıktır. Ve hiçbirisi de imamların kendileri dahi katiyetle beni taklit etmeyin. Süfya, Ebu e, Süfyan'ı da taklit etmeyin. E, İshak'ı da taklit etmeyin. Bunların sözleri var. Eğer bizim sözümüze bakın, ee, bizim sözümüzde Kur'an'a ve sünnete ters bir şey görürseniz onu alın duvara çalın diyor. Ve Kur'an'ı sünneti alın. Onların kendileri dahi taklidi yasaklamışlardır. Ha, onlardan nakledilen Kur'an ve sünnet olmasa sebebiyle nakledilene sadece ittiba vardır. Yani kayıtsız şartsız taklit eğer itaat anlamında ele alınırsa kayıtsız şartsız taklit itaat ittiba ancak Resul'edir. Onun dışında hiçbir kimseye bu denli bir ittiba taklit anlamında gözünü yumarak yani arzuna keyfine ters de düşse düşünün bu ancak Resul'e mümkündür. Ve Kur'an'a dönüktür bu hitap. Yani hoşunuza gitmese de keyfinize uymasa da ancak Allah'a ve Resulüne itaat mutlak itaat Allah Resulüne olan ittiba, mutlak ittiba onu örnek alma onu taklit etme her yönüyle bu onlar için mümkündür eğer taklit kelimesini kullanacaksak. Onun dışında bence e, alimlerin sadece nispetten öte gitmeyen o isimlenmelerini e, kendilerine delil edinerek Kur'an ve sünnetten yan çizmeye sebep olabilecek sözler etme hoş şeyler değildir. Ve bunu da bizden duyduklarında katiyetle ilim eline karşı olma gibi bir tavrımız yok. Bunu anlaşılmalı. Biz şöyle diyoruz. Sadece bir mezhebe uymaktansa bilerek bilmeden o mezhebin yanlışlarını da beraber kabullenme yerine Aynı anda İmam Malik'ten, i̇mam Şafii'den, Ahmet'ten, daha sair alimlerden de o mevzuda nakli dilenlere ulaşmamız gerekiyor. Ee, Kur'an ve sünnete ittiba, eğer taklit ile karşılaşırsa, taklidin getirdiği bela yüzlercedir. İnanın ittiba, Resul'e ittiba, taklitten yüz kat daha kolaydır. Kaldı ki Allah Resulü'nden gelen bir söz zayıf da olsa ona ittiba edilsem buna karşı da bir tercih mevzu bahistir. En azından Ebu Hanife'den nakledilen bir sözle Raymolat diyor ki, yani o yani zayıf hadisi dahi iç, e, kıyasa tercih etmiştir. Neden? En azından bu sözün Resulü'ne bir nispeti var. En azından. Bence ee, masumane olan bazı ifadeleri bu tip nispetleri kullanarak gayrı meşru bir kapının açılmasına sebep olanlar dikkat etmeliler. Hiçbir zaman bu ümmetin geleneğinde kör bir taklit yoktur. Bu taklit hangi tayfede banaz bir şekil almışsa ben iki bırakabilirim herhalde vakit ol ders zamanı çocuklar zorlanmaya da başladım ee, daha sonra tamamlayabiliriz ee, hiçbir şekilde yani bu ümmetin geçmişinde bir taklit bağnaz bir taklitçilik yoktur hem de geçmişte çok insandan istifade etme gibi bir orta imkan yoktu Konya'da yaşayan Konya'nın dışına ömür boyu çıkmıyordu orada ne kadar alim varsa ondan istifade ediyordu ama şimdi böyle değil, sen bilgisayarın başına oturuyorsun, dünyanın öbür ucundaki birisiyle saniyeler içerisinde irtibat kurup konuşabiliyorsun. O zaman bir kitaba sahip olma, büyük bir gayret isterdi. Yani ömrünü buna vakfetmiş kimsenin dışında dini kaynaklardan birisini elde etme mümkün değildi ama şimdi 200 dolar veriyorsunuz Bukhari'nin bütün eserlerine sahip oluyorsunuz. Ha bu bağnazcılık en çok hangi tayfede göründüyse diyelim yani bizim şu anki ifademizle Kur'an ve sünnete en çok ters düşen Hanefi mezhebi üzerinde olanlardır. Ha şunu da diyelim. Eğer bu Türkleri ilgilendirirse Bence Türkiye Türklerinde daha çok bağnaz bir taklitçilik vardır. Orta Asya Türklerinde bu yoktur bakın. Orta Asya Türklerinde çok çok ilim ehli çıkmıştır. Türkiye'dekinde bunu, Türkiye'dekilerde bunu göremezsiniz ilim ehli derken hadisle uğraşan ve birçok hadis kitabının üzerine şerhi inan Orta Asya Türkleri yazmıştır. O insanlar yazmışlardı. Yani Türkiye'deki taklit bağnazlığına bakarak e, taklidin üzerinde bu denli oynamak yani taklidi ittibanı yerine geçirmek e, bu yani hazmedilebilecek bir iş değil hem de ileride ne denli sorunlara sebep olabileceğini e, herhalde daha sonraki derslerde işleyebiliriz. Buyurun Dersi şey yapın. geçme. En azından ders hakkında bilgi verin arkadaşlara. Ben ki bırakıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hocam Allah razı olsun. Yenim gelen kardeşler hoş geldiniz. Ebu Sait Hoca rahatsızlığı sebebiyle e, bu haftaki dersini haftaya ertelememiz gerekti. E, bugün inşallah ben ders yapacağım. Allah şifa versin dua edelim hocamıza inşallah. E, öncelikle odada odayla ilgili edetlere dair. Siz gelmeden önce e, hocam bazı uyarlar yaptı. Yani Ejmei. Yani sorular sorusu olan kardeşler soruları dersin sonuna bırakırsa ve bu soruları da o kardeşe e, yazarsa e, iyi olur inşallah. Bu o olan arkadaş Ebu Beyda sırayla bu soruları odaya nakleder. E, hocam müsait olursa e, cevaplamasını rica edebiliriz olmazsa biz bildiğimiz kadarıyla yardımcı olmaya çalışırız inşallah seste problem yok inşallah tamam Allah razı olsun ses az mı? Ee, herhalde Ebu Huzeyfe'nin sesi kısık biraz herkes iyi diyor sadece Ebu Huzeyfe'de az Tamam. Bitirince inşallah. Evet, başlayalım inşallah. Elhamdu lillahi min eş racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min ve min seyyiati amalini. Men yehdihillahu fela mudillele ve men yudlil fela ve eşhedü en la ilaha illallahü vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü amma ba'd fe inna istaqal kitab Allah ve hayral hadi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri ve le kulli muhtesatin bid'a le kulli bid'atin dalale le kulli dalaletin fil nar Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hadislerinde kısa şerhler sunmaya çalışacağız inşallah Şeyh Elbani Rahimullah'ın Sahil Cami adlı eserinde sahih olduğunu belirttiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur amellerin Allah'a en sevimli olanı Allah'a iman etmektir Allah'a iman tevhiddir yani tek olarak Allah'a ibadet etmektir bunun da çeşitleri vardır Malumunuz olduğu üzere tevhidin, uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi ve isim ve sıfat tevhidi olmak üzere kısımları vardır. Uluhiyet tevhidi kulların Allah'ı namaz, kurban, adak, dua, ümit ve korku, tevekkül, rağbet ve çekinme, yönelme, istigase ve istiane yani yardım isteme gibi fiillerde Allah'ı birlemesidir. Rububiyet tevhidi ise yaratma, rızık verme, hayat verme, öldürme ve diriltme gibi Allah'a ait fiillerde Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir. İsim ve sıfat tevhidi ise hülasa olarak Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de ve sayı hadislerde gelen isimlerine Allah Teala'yı kendisinin ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vasıfladığı sıfatlara hakikati üzere iman ederek gitmek sizin, yani keyfiyet belirlemeksizin, temsilde bulunmaksızın, Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir sıfatını mahlukuna benzetmeksizin, teşbihde bulunmaksızın, tevil veya tahrifte bulunmaksızın, yani gerek manasında, gerekse lafızlarında değiştirmeye sizin ispat etmektir. Allah Azze ve Celle'nin onun benzeri hiçbir şey yoktur. O iştendir, görendir. Ayetine göre itikad etmektir. isim ve sıfat tevhiydi. Allah Azze ve Celle İhlas Suresinde De ki, o Allah bir tektir. Allah her şeyden mustağıni ve her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir buyurmaktadır. Allah Azze ve Celle iman eden ve salih ameller işleyenleri sever. Beyine suresinin 7-8. ayetlerinde Meale İman edip salih ameller işleyenler işte onlar da yaratıkların en iyileridir. Onların Rableri katındaki mükafatı, içinde temelli ve sonsuz kalacakları altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Bu Rabbinden korkan kimse içindir. İman eden ve salih amel işleyenler Yaratılmışların en hayırlarıdır ki Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrı ve şerri ile kadere, öldükten sonra dirilişe, mizana, cennet ve cehenneme iman eden kimselerdir. İman onların kalplerine yerleşir ve dillerinden dökülür. Bedenleri ile işledikleri amelleri ile imanlarını tasdik ederler. Allah'tan başka ilah olmadığına, ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet eder, namaz kılar, zekatı verirler. Ramazan ayı orucunu tutarlar, yoluna güç getirdiklerinde Allah'ın beytül haramını hacc ederler. Nisa suresi 76. ayetinde, iman edenler Allah yolunda savaşırlar buyurulur. Bakara 165. ayetinde, iman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür buyurulur. Ve En'am suresi 82. ayetinde iman edenler imanlarına zulüm karıştırmayan kimseler olarak nitelenmektedirler ki e, buradaki zulmün şirk olduğunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadisinde açıklamıştır. Rahat suresi 28. ayetinde ise iman edenler kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olan kimseler olarak tarif edilmektedir. Allah anıldığı zaman onların kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve Rablerine tevekkül ederler. Rablerinin ayetleri zikredildiği zaman ona karşı sağır ve kör olmazlar. Namazlarında huşu içerisindedirler. Rablerine secde ve kıyam ile gecelerler. Boş işlerden yüz çevirirler. Hak olan dışında Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Avretlerini korurlar. Zina etmezler. Emanetlerini ve ahitlerini gözetirler. Yalan şahitlik yapmazlar. İyiliği emreder ve kötülükten yasaklarlar. Hayırlı işlerde yarışırlar. İşte bunlar hakkıyla iman edenlerdir. Meryem suresi 96. ayetinde mealim, iman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise Rahman olan Allah onlar için bir sevgi yaratacaktır buyurmuştur. Onların kıyamet gününde Rableri katından alacakları karşılık ebedi cennetlerdir. Allah onlardan razı olur ki bu en yüce makamdır. Onlara kalıcı nimetler vardır. Bu karşılık ancak Allah Azze ve Celle'den korkan, hakkıyla ondan sakınan, onu görür gibi ibadet eden, kendisi onu görmese de onun şüphesiz kendisini görmekte olduğunu bilen kimseler içindir. Bakara Suresi 25. ayetinde İman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada kendileri için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır. Allah'ın en çok buğz ettiği amel ise kendisine şirk koşulmasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yine Şeyh Elbani Rahimullah'ın sahih olduğunu belirttiği bir rivayette Allah'ın en çok buğz ettiği amel Allah'a şirk koşmaktır buyurmuştur. Nisa suresi 36. ayetinde Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin e, şeklinde emredilmiştir. Allah Azze ve Celle tek ve ortağı olmaksızın kendisine ibadeti emretmiştir. Yaratan, rızık veren, nimetlendiren, her hal ve durumunda yarattıklarına fazlıyla muamele eden O'dur. Onlar tarafından tevhide ve yarattıklarından hiçbir şeyle şirk koşulmamasına hak sahibidir. Allah Azze ve Celle kendisi dışında ilah ve Rab olmayan Allah'tır. Ondan başka ibadete layık olan da yoktur. Şüphesiz onun dilediği olur, dilemediği olmaz onun ne çocuğu vardır ne de babası ne dengi ne de misli vardır ne yardımcısı ne de benzeri vardır bilakis o birdir samettir yani her şey ona muhtaç o ise hiçbir şeye muhtaç değildir doğmamıştır doğrulmamıştır dengi olmayan tektir Allah'a şirk koşmak günahların en büyüğü ve en büyük zulümdür böyle bir fiil Allah tarafından bağışlanmamaya müstehakkılar sahibini. Halbuki Allah şirk dışında dilediği günahı dilediği kimse için bağışlar. Nisa suresi 48. ayetinde Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını, bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur buyuruluyor. Yine aynı surenin 116. ayetinde Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları diledi kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa bütün sapıtmıştır. Böyle bir kimse hak yoldan başka bir yola girmiş, hidayeti kaybetmiş, doğrudan uzaklaşmış, dünyada ve ahirette kendisini helak ederek nefsini zarara sokmuş, dünya ve ahiret saadetini kaçırmıştır. İnsanın yaratıcısı olan Allah'a denk ve ortak koşmasından hangi günah ve hangi isyan daha büyük ve hangi sapıklık daha uzak olabilir? i̇bn Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette kendisi peygamber aleyhissalatü vesselam'a Allah katında en büyük günah hangisidir diye sorduğunu bildiriyor ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. Seni yaratan Allah'a denk koşmandır. Bunun üzerine i̇bn Mesud Elbette bu büyüktür, diyor. Bunu Bukhari e, Tevhid kitabında rivayet etmiştir. Allah'a şirk koşan ve ona denk koşana cehennem vardır. Ve namaz kılsa da, oruç tutsa da ve Müslüman olduğunu iddia etse de onun cennete girmesi haramdır. Maide 72. ayetinde biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir. Allah'a şirk koşmak, diğer salih amellerin sevabını iptal eder, boşa çıkarır. Zümer Suresi 65. Ayetinde Andolsun şayet sen dahi Allah'a ortak koşarsan, amellerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun buyurulmuştur. Bu hitap Nebi Aleyhisselatü Vesselam'adır. Dolayısıyla bir peygamber dahi e, şirk koştuğu takdirde amellerinin boşa gideceği Allah Azze ve Celle tarafından bildirilmiştir. Ümmeti hakkında bu daha önceliklidir. Lokman suresi 13. ayetinde bildirildiği gibi şirk büyük bir zulümdür. Şirk üzere ölen cehennemin asabından olur ve onu oradan kurtaracak bir vesile yoktur. Şirk de büyük şirk ve küçük şirk olmak üzere iki kısımdır. Büyük şirk ancak kendisinden tevbe etmekle Allah'ın affettiği şirktir. Bu en büyük günahtır. Allah'ın uluhiyette ortağı olduğuna inanmak, Allah'ın dışında ona ortak edilmek ve Allah'ı sever gibi bir başkasını sevmektir. Bu şirk, müşriklerin ilahlarını alemlerin Rabbi ile bir görmelerini de kapsamaktadır. Bu sebeple müşrikler cehennemde kulluk ettikleri ilahlarına, Şuara suresi 97-98. ayetlerinde bildirildiği üzere şöyle diyecekler. Vallahi biz apaçık bir sapıklıktaydık. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutmuştuk. Bununla beraber Allah'ın tek başına her şeyin yaratıcısı, Rabbi, Meliki, sahibi olduğunu ve ilahlarının yaratamadıklarını, rızık veremediklerini, yaşatamadıklarını ve de öldüremediklerini kabul ve itiraf ederler. Bu eşitlik, dünyanın çoğu müşriklerinin, hatta hepsinin yaptığı gibi, yalnızca sevgide, yüceltmede ve ibadettedir. Bunlar, mağbutlarını severler, yüceltirler ve Allah'ın dışında bir de onları dost edinirler. Onlardan birçoğu, hatta çoğunluğu ilahlarını Allah'tan daha çok severler. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İnsanlardan bazısı Allah'tan başkasını Allah'a denk ilahlar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. Onu zikredince yalnızca Allah'ı zikrettiklerine sevindiklerinden daha fazla sevinirler. Allah Azze ve Celle Zümer Sures 45. ayetinde Allah tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların içlerine sıkıntı basar. Ama Allah'tan başkası anıldığı zaman hemen yüzleri güler buyrulmuştur butlarına ve ilahlarına hakaret edildiğinde yalnızca alemlerin Rabbini hakaret edildiğinde kızlıklarından daha fazla kızar daha fazla öfkelenirler. Müşrik kendisine menfaat vereceğine inandığı için mabut edilir. Menfaat ise ancak şu dört hasletten biri bulunan kimse de olur Ya ibadet edenin kendisinden bir şeyle umacağı Malik Eğer Malik değilse malikin Şeriki malkin ortağı, Şayet ortağı değilse onun yardımcı ve destekçisi, yardımcı veya destekçisi de değilse onun yanında şefaatçi birisi olur. Allah Azze ve Celle bu dört mertebeyi büyükten küçüğe doğru sıralı olarak nefyetmiş, reddetmiştir. Müşrikin tasavvur ettiği mülkiyeti, ortaklığı, yardımı ve şefaati Allah reddetmiş, yerine müşrik olanın yararlanamayacağı izine tabi şefaati getirmiştir. Allah Azze ve Celle, Sebe suresi 22-23. ayetlerinde nealen şöyle buyurur. De ki, şimdi Allah'ı bırakıp da göklerde ve yerde zerre kadar hiçbir şeye sahip olamadığı, her ikisinde de bir ortaklığı bulunmadığı ve hiçbiri Allah'a yardımcı olmadığı halde ilah olduklarını ileri sürdükleriniz yardımı, yardıma çağırınsanıza. Allah'ın katında kendisine izin verilen başka kimse şefaat edemez. Küçük şirke gelince şüphesiz şirkin çeşitleri çoktur. Onların hepsini tek tek ancak Allah bilir. Bunun türlerinden birisi insanlar için riya, ili, riya için riya ile gösteriş ile yapılan ameldir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir buyurmuştur. Kendisine e Allah'ın Resulü küçük şirk nedir diye sorulduğunda riyadır. Allah Azze ve Celle, herkesi ameline göre mükafatlandıracağı kıyamet günü, dünyada kime gösteriş yapmışsanız, gidin onların yanına da bakın, sizin için bir mükafat var mı diye buyuracaktır. Bunu İmam Ahmet sahih bir isnatlar riayet eder. Kev Suresi 110. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bizleri bu şirkten sakındırarak şöyle buyurur. Dikkat edin. Sizler hakkında sizlerin hakkında Mesih Deccal'den daha çok korktuğum şeyi haber vereyim mi? Sahabeler evet dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdu. O gizli şirktir. Kişi namaza kalkar da kendisini görenler bulunduğu için onu süsleyerek kılar. Bunu İbn-i Mace rivayet etmiş. Şeyh Elbani sayı olduğunu belirtmiştir. Rüyanın aslı ibadetlerle ve hayırlı fiilleri ortaya koymakla insanların kalplerinde yer edinmeyi istemektir. Rüyanın sınırı Allah'a itaat ile kulları arzulamak, kulları dilemektir. Allah'a ibadet etmekle kulların kalplerinde e, makam dilemektir. Allah Azze ve Celle onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a im iman ederler buyurmuştur. Yusuf suresi 106. ayetinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müslimin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurur. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ben kendisine ortak koşanlar içerisinde orta en ihtiyaçsız olanıyım. Kim işlediği amelde benimle birlikte benden başkasına ortak ederse, onu ortak koştuğu şeyle baş başa bırakırım. Allah Azze ve Celle ortak koşulanlardan ve başka şeylerden müstahanidir. Kim bir ameli hem Allah için hem de Allah'tan başkası için yaparsa, Allah o ameli kabul etmez. Onu o başkasına bırakır. Burada kastedilen riya ile amel edenin amelinin batıl olup bundan sevap kazanamadığı gibi, aynı zamanda günah da kazanmış olmasıdır. Bir insanın başka birisine Allah'ın ve senin dilediğin olur. Allah'ın ve senin dediğin olur. veya Veyahut e, bu Allah'tan ve sendendir. Ben Allah ile ve seninleyim. Benim Allah'tan ve senden başka kimsem yok. Ben Allah'a ve sana tevekkül ederim. Veya sen olmasaydın şu iş olmazdı gibi sözler söylemesi de şirk kapsamındadır. Allah'tan başkası adına adakta bulunmak da yine bu türdendir. Bu fiiller Allah'tan başkasına yemin etmekten de daha büyük şirktir. Allah'tan başkasına yemin eden kimsenin de bu ameliyle şirk koştuğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından bildirilmiştir. Allah'tan başkasından korkmak, ondan başkasına tevekkül etmek, Allah'tan başkası için amel etmek, ondan başka birisine boyun eğmek, itaat etmek, Allah'tan başkasından rızık istemek, Allah'ın vermiş olduğu nimete karşı ondan başka birine teşekkür edip nimetleri ondan başkasına nispet etmek, Allah'a hamd etmekten kaçınmak, onun takdir ettiği kaderi beğenmeyip kötülemek, Kainatta Allah'ın dilemediği bir şeyin olabileceğine inanmak da bu şirk kapsamındadır. Bir diğer şirk çeşidi, ölülerden medet ummak, onlardan yardım istemek ve onlara yönelmektir. Aslında bu husus, genel manadaki şirkin esasını, temelini teşkil eder. Çünkü ölen kimse artık herhangi bir amel yapacak durumda değildir. O artık kendisinden yardım talep edene, ihtiyacını karşılamasını, ve herhangi bir konuda kendisi için Allah'a aracı olmasını isteyene bir fayda sağlamak bir yana kendi şahsına bile ne bir fayda sağlayabilir ne de bir zarara mani olabilir. Ondan yardım istemek, şefaat ede ve şefaat edilenin Allah katındaki durumunu bilmemekten kaynaklanır. Çünkü bir kimse için Allah katında ancak onun izniyle şefaat edilebilir. Ayrıca Allah yardım istemeyi ve herhangi bir şey talep etmeyi şefaat etmeye izin vermek için bir sebep kılmamıştır. Onun şefaate izin vermesinin tek sebebi şefaat edilecek olan kimsenin tam bir tevhid inancı üzere olmasıdır. Halbuki Allah'a şirk koşan kimse bu konuda izne mani olan bir hal üzerinde bulunmaktadır. Bu haliyle tıpkı yerine getirilmesine mani bir durumu ileri sürerek herhangi bir konuda yardım isteyen kimseye benzemektedir. Bütün müşriklerin durumları da bundan ibarettir. Ölmüş kimseye gelince, o kendisi için dua edecek, rahmet ve bağışlanma dileyecek kimselere muhtaçtır. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bizlere Müslümanların mezarlarını ziyaret ettiğimiz zaman, onlara rahmet, af ve mağfiret dilememizi tavsiye etmiştir. Allah'a şirk koşanlar ise bunun tam tersini yapmaktadırlar. Mezarları, ibadet ihtiyacını yerine getirmek, ve yardım dileme niyetiyle ziyaret etmektedirler. Mezarları ibadethane haline getirmekte, oraları ziyarete, hac adını bile vermekte, oralarda vakfe ve baş tıraşı bile yapılmaktadır. yine suresi 6. ayetinde, ehli kitap ve müşriklerden olan inkarcılar içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın enşerileri onlardır buyurulmuştur. Allah Azze ve Celle din olarak İslam'dan razı olmuştur. Maide Suresi 3. Ayetinde Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim, İslam'ı seçtim buyurmuştur. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kolu ve rasul olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve yoluna güç getiren için Allah'ın beytini haccetmektir. Bu Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete lütfettiği en büyük nimettir. Allah bu ümmetin dinini kemale erdirmiştir. Artık dinlerinden başka hiçbir dine ihtiyaç ve peygamberlerinden başka hiç kimseye bir peygambere ihtiyaç duymayacaklardır. Zaten bunun için Allah peygamberini Peygamberlerin sonuncusu kılmış, insanlara ve cinlere elçi olarak göndermiştir. Onun helal kıldığından başka bir helal yoktur. Onun haram kıldığından başka haram bir şey yoktur. Onun getirdiği dinden başka din yoktur. Onun bildirdiği her şey haktır, yanlışı olmayan doğrudur, yanılması olmayan hakikattir. Nitekim Allah Azze ve Celle Enam Suresi 115. ayetinde Rabbinin sözleri doğruluk ve adalet olarak tamamlanmıştır buyruluyor yani verdiği haberlerde doğru yasak ve emirlerinde adaletlidir. Müminlerin dini kemale erdiğine göre üzerlerindeki nimet de tamama ermiştir. Bunun için Allah Azze ve Celle bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizde olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim buyurmaktadır. Yani siz de kendiniz için İslam'ı seçin. Çünkü Allah'ın beğenip hoşlandığı din odur, o dini peygamberlerin en fazletlisiyle gönderdim ve beraberinde de kitapların en şereflisini indirdim demektir. Allah Teala İslam'dan din olarak razı olmakla iktifa etmemiş bilakis İslam'ı yeryüzüne yerleştireceğini vaat etmiştir. Nur suresi 55. ayetinde mealen Allah sizlerden iman edip salih amellerde bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği bu dini, İslam'ı, onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir şeyi bana eş tutmazlar, artık bundan sonra kim inkar ederse işte bunlar asıl büyük günahkarlardır Buyurulmuştur. Allah Tebareke ve Teala'nın vaad ettiği gibi İslam yerleşmiştir. Hamd ve minnet onadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başlangıçta Mekke'de tek başınaydı. Sonra az bir grupla 10 sene kadar gizli olarak sadece Allah Teala'ya ona hiçbir şey ortak koşmadan ibadete davet etti. Onlar gizleniyorlardı ve Medine'ye hicret edinceye kadar kıtal ile emrolunmamışlardı. Medine'ye geldiklerinde Allah onlara kıtali emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmezden önce Allah Teala ona Mekke'nin, Hayber ve Bahreyn'in, Arap Yarımadası'nın diğer kısımlarının ve bütünüyle Yemen ülkesinin fethini nasip etmiştir. Hecer mecusilerinden ve Şam yörelerinin bir kısmından cizye alınmış Rum kralı Hirakl ile Mısır ve İskenderiye hakimi Mukavkız, Umman kralları, ve Habeş Kral Necaşi ona hediyeler göndermişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip Allah Teala onu kendi katındaki şerefler için seçtiği zaman ondan sonra işi halifesi Ebu Bekir-i anh işlenmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı sırasında zayıflayıp dağılanları toparlamış, Arap Yarmadasını güçlendirmiş, İslam ordularını Halid bin Velid radiyallahu anh'ın komutasında İran ülkelerine göndermiş ve onlar İran ülkesinin bir kısmını fethetmiştir, Ahalisinden bir kısmını da öldürmüşlerdir. Diğer bir orduyu Ebu Ubeyde radıyallahu anh ve onunla beraber olan kumandanlarla Şam tarafına bir üçüncüsünü Amr bin As radıyallahu anh komutasında Mısır diyarına göndermiştir. Allah Teala Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifelik günlerinde ahitlerinden dönen Busra, Dımaşk Havran ve civarındaki ülkelerin petini nasip etmiştir. Ebubekir radıyallahu anhı da kendi katındaki şerefler için seçip vefat ettirdiğinde İslam'a ve Müslümanlar da, Müslümanlara ihsanda bulunarak onun yerine Ömer el Faruk radıyallahu anhı halife bırakmasını ilham etmiştir. Ebubekir radıyallahu anhın vefatından sonra Ömer radıyallahu anh, Görevini tam olarak üstlenip yerine getirmiş. Alemler güçlü ahlakı ve mükemmel adaletinde peygamberlerden sonra onun bir benzerini görmemiştir. Onun halifelik günlerinde bütünüyle Şam ülkesi, sonuna varıncaya kadar Mısır diyarı, İran diyarının birçoğu fethedilmiş, Kisra'nın satveti kırılarak alçaltılmış ve ülkesinin en uzak yerlerine ricat ederek geri dönerek kaçmıştır. Kayser hezimete uğratılmış... Şam ülkesinden el çektirilmiş ve Konstantiniye'ye sığınmak zorunda kalmıştır. Tarihte İslam toprakları bu şekilde genişlemiş. Allah Azze ve Celle kulları kendisine hiçbir şeye ortak koşmadan ibadet ettikleri dönemde, yani iman, sahih bir iman olduğu zaman ve ibadetler salih ibadetler, salih ameller olduğu zaman, şirkten ve bidatten uzak ameller olduğu zaman Allah Azze ve Celle Müslümanlara yeryüzünde hakimiyet ve fetihler nasip etmiştir. E, şayet bugün Müslümanlar bir zillet yaşıyorsa şüphesiz bunun sebebi insanların dinlerinden kaybettikleri değerlerdir. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetin düşeceği zilleti zikrederek e, tekrar dinlerine dönmedikçe bu zilleti Allah'ın kaldırmayacağını beyan etmiştir. Allah Azze ve Celle az evvel okuduğumuz ayette yeryüzünde sahip, malik, halifeler e, kılması için Müslümanları onlardan bir liyakat istemektedir. Bu da iman ve salih ameldir. Bu yapıldığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu vaatlerde bulunmuştur. Şüphesiz Allah Teala yeryüzünü benim için dürdü. Doğularını ve batılarını gördüm. Ümmetimin hükümranlığı ondan benim için dürlenine erişecektir. Yani kendisi için dürlen bu yerlere erişecektir buyurmuştur. İşte biz Allah ve Resulünün bize vaat ettiği ülkelerde dolanıp durmaktayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğru söylemiştir. Allah'tan zatına ve Resulüne imanı bizden hoşnut olacağı şekilde şükrüne yerine getirmeyi bizlere vacip kılmıştır. Yine diğer bir müjdede muhakkak ki bu iş gece ve gündüzün ulaştığı her yere ulaşacaktır. Allah Teala azizin izzeti veya zelilin zilleti ile bu dinini girdirmediği köy, kasaba ve şehir bırakmayacaktır. Öyle bir rizzet ki Allah onunla İslam'ı aziz kılacak, öyle bir zillet ki Allah bununla küfrü, zelil kılacaktır, buyurmuştur. Ne bir kimsenin, ne bir cemaatin, ne bir devletin, ne de bundan büyüğü ya da küçüğünün yeryüzünden İslam'ı kaldırmaya veya söndürmeye gücü yetmez. Kim böyle bir şey yapmaya kalkarsa, güneş ışığını ağzıyla söndürmeye kalkan gibi olur. Bu nasıl imkansız ise, onun yapmak istediği şey de aynı şekilde imkansızdır. Hadiseler hakkında düşünenler kolaylıkla görecektir ki, İslam'a tuzak kurmak isteyen oldukça Allah bu dinin yayılmasını artırmış, fert, cemaat, grup ve milletleri, hatta bizzat İslam'a tuzak kuranları dine dahil etmiştir. Göklerle yerin ve ikisi arasındakilerin yaratıcısı nasıl böyle olmasın ki? O şöyle buyurur. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Halbuki Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. İsterse kafirler hoşlanmasınlar. Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Rasulünü hidayet ve hak din ile gönderen odur. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar. Tevbe Suresi 32-33. Ayetler Evet, yeryüzü halkının Arabı ve Aceminden bütün dinler üzerine bu dini üstün kılacaktır. Allah katında hak din İslamdır. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuş, iş bitirilmiş, cidal tartışma sona ermiştir. Araştırmaya, münakaşaya, dinler arası diyalog veya buna benzer bir şey gerek yoktur. Allah Teala konuşmuş, noktayı koymuştur. Göklerle yerin ve ikisi arasındakilerin yaratıcısı olan Allah konuşmuşsa bütün mahlukata sükut etmek ve boyun eğerek teslim olmak düşer. Nitekim Allah Teala katında İslam'dan başka bir din olmadığını hiç kimseden İslam dışında bir din kabul etmeyeceğini haber vermiştir. O din ki peygamberlerin ve rasullerin sonuncusu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile gönderilene tabi olanların dinidir. Allah Subhanehu ve Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dışında kendisine ulaşan bütün yolları kapamıştır. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden sonra onun şeriatından başka bir dine tabi olduğu halde Allah Teala ile karşılaşırsa ondan bu kabul edilmeyecek ve o hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Allah Azze ve Celle Alimran İmran suresi 32. ayetinde şöyle buyurur. Şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Küfür imanın zıttıdır. Ayette kastedilen budur. Yani imanın zıttı olan küfrü işleyenleri sevmez. Bu kelime nimet ve iyiliği inkar yani nankörlük veya küfürün altında küfür manasına da gelir. Arap dilinde kefera örtmek ve kapatmak anlamındadır. Bundan dolayı her şeyi karanlığıyla kapatan geceyi Kafir denilir. Kafir, hakkı kapayan, örten kimsedir. Kafirler, müminlerin zıttıdır. Onlar, hakkı örten ve gizleyen, Allah'ı inkar eden, varlığını inkar eden, Allah'tan başkasına kulluk eden, Allah'ın yetki indirmediği şeyleri ona ortak koşan, Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi inkar eden, ona indirilen Kur'an'ı inkar eden, sünnetini inkar eden, Peygamberin şahsı ve özel işleriyle alay eden, Allah'ın meleklerini, kitaplarını ve Rasullerini inkar eden, Allah ile Rasulünün arasını ayırmak isteyip, bazılarına inanır, bazılarına inkar ederiz diyen, kıyamet gününü ve öldükten sonra dirilişi, ahirete varışı inkar eden, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia eden zalimlerdir. Yalnız bu dünyaya inanırlar ki, burası onların cennetidir. Cennet ve cehennemi de inkar ederler. Onlar, Kevh Suresi 104. ayetinde bildirildiği gibi, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Onlar, nefislerinde olanı inkar eden, hakka tabi olmayan, insanları da hakka tabi olup ona uymaktan alıkoyan, mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcayan, kendilerinin kafir oldukları gibi Müslümanların da kafir olmalarını isteyen,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 Yine onlar Yunus suresi 68. ayetinde şöyle nitelenirler. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenlerdir. Yine Allah çocuk edindi dediler. Yine Maide 72. ayetinde andolsun ki Allah kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir diyenlerdir bu kafir olanlar. Bununla beraber Meryem oğlu Mesih ancak bir rasuldür. Ondan önce de birçok rasuller gelip geçmiştir, anası da çok doğru bir kadındır, her ikisi de yemek yerlerde buyrulur. Halbuki Mesih aleyhisselam onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Muhakkak ki kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılar ve varacağı yer cehennemdir. Maide suresi 17. ayetinde şöyle buyrulur.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 hadirdir. Maide 44. ayetinde de şöyle buyrulur. Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin takenderidir. Onlar Allah ve Resulü ile alay eden, Allah'ın ayetleri hakkında tartışan, onu eğlence edinen, Allah'a ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söven, Allah'a ve Resulüne iman etmelerinden sonra küfrederek dinden çıkan, sihirle meşgul olan, Dinlerini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatına aldanan kimselerdir. Onlar, bedeviler kafirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter hem de Allah'ın Resulüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır şeklinde Tevbe suresinde 97. ayetinde buyurulan, anlatılan kimselerdir. Onlardan kimisi yaptıkları harcamaları ağır bir borç yükü olarak kabul ederler ve Müslümanların başına musibetlerin gelmesini gözetlerler onlar falan yıldız sayesinde veya şu şu sebeple yağmura kavuştuk diyen Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur gördük demeyenlerdir Müslümanları öldürürler babalarından yüz çevirir kendilerini babalarından başkalarına nispet ederler halbuki onların babaları olmadığını bilirler namazı terk ederler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk ederler Kur'an'ın Allah Teala'nın kelamı olmasında şüphe ederler. Sonrakileri de küfür ile suçlarlar. Halbuki onların dediği gibi değildir. Onlar, efendilerinden kaçan, Allah'tan başka adına yemin eden kimselerdir. Onlar, hayızla işine yanaşan veya hanımına arkadan yanaşan, kahine giden ve böylece Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilerini inkar eden kimselerdir. Onlar, kocalarına nankörlük eden, İyiliği inkar eden, onlardan birine bütün ömür boyu iyilik etsen de senden asla bir hayır görmedim diyen kadınlardır. Allah Tebarek ve Teala kafirleri sevmez ve kullarının küfründen razı olmaz. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Eğer inkar ederseniz şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Bununla beraber o kullarının küfrüne razı olmaz. Zümer Suresi 7. Ayet Büyük güne şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Meryem suresi 37. ayet. Evet, burada gerek kitap gerek sünnet naslarında büyük ya da küçük küfür olarak nitelenen hasletlerden örnekler zikrettik. Ee, yine bunlardan bir diğeri yemin meselesidir ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Allah adına yemin edin ve yemininize sadakat gösterin. Muhakkak ki Allah kendisi adına yemin edilmesini sever buyurmuştur. Yemin eğer davet edilen yeminde maslahat varsa Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden veya sıfatlarından biriyle olmalıdır. Buna teşvik edilmiştir. Zira yemin yapılan yemini yerine getirmek ve yemine sadık olmak hususunda verilen ahdi kuvvetlendirmek ve ona güvenceyi sağlamlaştırmak demektir. Eğer yemin eden kişi cihat, vaaz, günahtan sakındırma veya hayra teşvik gibi taatleri işlemeyi amaçlarsa Allah kendisi adına yemin edilmesini sever. Nitekim Allah Teala Yakup Aleyhisselam'ın oğulları kardeşlerini de kendileriyle göndermesini istediklerinde bundan dolayı izin verdiğini anlatmıştır. Ancak sevilen şey hususunda izin vermiştir. Kapalı olan hususun pekiştirilmesi tahkiki, mecazın kaldırılması gibi maslahatlar için dahi olsa yemin müstehaptır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu türden yeminlerine dair e, pek çok sahih haberler gelmiştir. Abdullah bin Mesut radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam genellikle kalpleri evirip çevrene yemin olsun, hayır diyerek yemin ederdi. Bunu Buhari tevhid kitabında zikreder. Rifa'a el-Cüheni'den gelen rivayette de Peygamber aleyhissalatü vesselam yemin edeceği zaman Muhammed'in nefsi elinde olana yemin olsun ki derdi. Bunu da İbn-i Mace rivayet etmiş ve Elbani sayı olduğunu belirtmiştir. Allah'tan başkası adına yemin etmek ise kötülenmiş ve bundan yasaklanmıştır. Bu konuda insanlar İslam'da yeni bir takım cahiliye adetleri çıkarmışlardır. Bir kimse Allah'ın isimleriyle veya sıfatlarıyla yemin etse, bunu kabul etmezler de, beldesinden hikmet ehli birinin veya şeyhinin adıyla, babasıyla, annesiyle, hayatıyla veyahut şerefiyle yemin etse, onu kabul edecek hale gelmişlerdir. Bu onlara göre en zor yemin olup, bundan öte bir yemin kabul etmezler. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise şöyle buyurur. Dikkat edin, muhakkak ki Allah, sizleri babalarınız adına yemin etmekten yasaklamıştır. Kim yemin edecekse ya Allah adına yemin etsin veyahut sussun. Bukhari Yeminler kitabında rivayet eder. İbn-i Ömer radiyallahu hanıma birisinin Kabe'ye yemin olsun ki hayır dediğini işitince ona şöyle der. Allah'tan başka adına yemin etme. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim Allah'tan başka adına yemin ederse kafir olmuş veya şirk koşmuştur. Bunu Tirmizi rivayet eder. Şeyh Elbani sahih olduğunu söyler. İmam Nevebi Rahimullah bu manada gelen hadislerin şerhinde şöyle der. Allah'ın isimlerinden veya sıfatlarından başkasıyla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Kabe ile, melekler, emanet, hayat, ruh ve bundan başka şeylerle yemin etmek caiz değildir. Alimler derler ki Allah'tan başkası adına yemin etmenin yasaklanmasındaki hikmet, yemin edilen şeye tazim anlamında olduğundandır. Tazim ise hakikatte Allah'a has olup başkası buna ortak edilemez. Hadis, yeminin sadece ve sadece Allah adına yapılabileceğini göstermektedir. Lakin, fakihler Allah'ın zatı ve yüce sıfatlarıyla yapılan yeminin gerçekleşeceğine, yani bu yeminin sayı olduğunda ittifak etmişlerdir. Yemin edenin yemin ettiği hususta sadık olması ve bunun gereğini yerine getirmesi gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü da kim Allah adına yemin etmişse onu doğrulasın buyurarak bunu emreder. Babalarınız, anneleriniz ve denk koştuklarınızla yemin etmeyin. Ancak Allah adına yemin edin ve ancak sadık kalacağınız hususlarda yemin edin buyurulur Ebu Davud'un rivayet ettiği diğer bir hadiste. Eğer yeminde sadakat gösterilmezse Kişi Allah Azze ve Celle ile gazaplı olduğu halde karşılaşır. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Kim Müslüman bir kimsenin malı hakkında yalan yere yemin ederse, kıyamet günü Allah ile karşılaştığında onu kendisine karşı gazaplanmış bir halde bulur. Bunu Bukhari Rehinler kitabında rivayet eder. Allah Azze ve Celle...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 şirk konuları üzerinde seçtiğimiz hadisler ve bunların kısa izahlarına dair dersimiz burada tamamlandı. Elhamdülillah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşedü en la ilahe illan tevahdek ve estağfurüke ve etubiyleykim. Sorusu olan kardeşler varsa onları alabiliriz. Selamun Aleyküm. Sesim geliyor mu? Sesim var mı? Allah razı olsun hocam. Ee, bir tane kardeşimiz soru yazmış. İsterseniz onu okuyayım ben. Hatta iki tane sorusu var. Ben sorular çok güzel yazılmış. Olduğu gibi okuyayım buraya inşallah. Ee, Allah'tan başkasına yemin etmek hangi şirke girer? Mesela Kur'an çarpsın demenin hükmü nedir? Bu birinci soru. Hemen ikinci soruyu da alayım. Küçük şirke, riyadan başka örnek var mı? Bu iki soru var hocam. Mikrofonu bırakıyorum. Sorular anlaşıldı inşallah. Mikrofonu bırakıyorum. Buyurun hocam. selamun aleyküm öncelikle Allah'tan başkası adına yemin etmek hangi şirk türüne girer ee, sorusuyla başlayalım inşallah ee, peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'tan başkası adına yemin etmenin şirk olduğunu veyahut küfür olduğunu İbn Ömer radyalanmadan gelen rivayette şirk veya küfür diye buyurdu diye geçiyor ee, bunlar mutlak manada büyük küfrü veya büyük şirki ifade eder bunun küçük şirk olduğunu gösteren bir delil gelmesi gerekir ki buna küçük şirk diyelim. Bunu destekleyen delillerden birisi, yani bunun büyük şirk olduğunu destekleyen delillerden birisi i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın nefkuf olarak şu sözüdür. Benim Allah'tan başkası adına doğru yalan yere yemin etmem Estağfıla. Allah'tan başka Allah adına yalan yere yemin etme. Allah'tan başka adına doğru yere yemin etmemden daha büyüktür diyor. Yani bu e, yalan yere yeminden daha büyük olarak niteliyor İbn Mesud radıyallahu anh. Allah'tan başka adına yemin etmeyi. E, küçük şirk. Işte, e, bu küçük şirk örneği olarak az önce zikrettiğimiz şeyler. Mesela riya veya buna benzer. Mesela kahinlere mücerret gitmek. Kahinlere gidip onu tasdik etmemek. Mücerret olarak kahinlere gitmek küçük şirki ifade eder. Onları tasdiklemek büyük şirki ifade eder. Bunları ayıran nokta kişinin kalbinin bu şirki tasdik etmesidir. Yani veya helal saymasıdır. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kim lata veya uzaya yemin ederse hemen La ilahe illallah desin buyuruyor. E, müşrik Arapların adet edine geldikleri şekilde, dillerinin alıştıkları şekilde bu türden yeminleri varmış ve e, gafletle, yani kalpleri e, böyle bir kasıttan e, hali olarak dillerinden böyle bir şey kaçtığı zaman buna kefaret olarak La ilahe illallah demelerini söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat bu azanın ameli olan, dilin ameli olan bu yemine kalp de iştirak ederse, o zaman büyük şirk olur. Evet, anlaşıldı mı? Mesela Allah'ın indirdiğinden başkasıyla Hükmetmeyi zikrettik. Burada da e, i̇bn Abbas radiyallahu anhümadan gelen rivayette küfrün dune küfr ifadesini kullanıyor. E, yani bu, bunun küçük küfür olduğunu işaret ediyor. Soruları soruları e, Ebu Beyda kardeşe yazarsanız sırayla iletecek inşallah. Allah'ın Allah indirdiklerinden başkasıyla hükmetmek, e, şayet bunun eşliğinde inkar yoksa, Allah'ın indirdiğini inkar yoksa, veyahut beşeri bir hükmü Allah'a nispet etmek yoksa, beşerin hükmünü Allah'ın hükmüyle eşit görmek yoksa, veya ondan daha üstün görmek yoksa, bu da yine küçük küfür örneklerinden birisi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Bir başka sorumuz daha var. Allah adına yemin edersek ve tutmazsak yeminimizi. Yeminimizin kefareti nedir? Buyurun. Selamun Aleyküm. Bir kimse yemin eder de yeminini yerine getiremezse Maide suresi 89. ayetinde e, bunun kefareti açıklanıyor. E, bir köle azat etmek yahut on fakiri yedirmek yahut giydirmek şeklinde açıklanıyor. Yine bir kimse e, yemin eder de e, o yeminden dönmesini daha hayırlı görürse yine bu kefareti ödeyerek ondan vazgeçmesi gerekir. Meşru olmayan bir yeminde bulunursa Allah azze ve celle bazı surelerin başında kasem olsun ki demesini biraz açar mısınız? Biraz açıklar mısınız? Ter mikrofon. Selamünaleyküm dersler her pazar akşamı inşallah e, Türkiye saatiyle 9 ila 10, 21 ila 22 saatler arasında olacak. E, bugünlük normalde bu Sayt Hoca yapacaktı fakat rahatsızlığı sebebiyle e, haftaya ertelendi. E, yemin meselesine gelince Allah Azze ve Celle'nin bazı surelerin başında kasem olsun ki Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Ben bu konuda daha fazla bir detay bilmiyorum. Yani Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Pekiştirerek söylüyor. Ben bu konuda fazla detaylı bilgim yok. Mikrofonda sormak isteyen bir kardeş var galiba. Yerden de yazmış bir saniye. Selamun çeşitlerini ve ehlini ele alırken Allah'ı ve Resulü'nü inkar eden dediniz. Bir diğeri olarak ise eşinin maşetine küfreden kadınlar dediniz. Ve sonunda genel anlamda Allah'ı kafirleri Allah kafirleri sevmez. Bu iki grup arasındaki Allah'ın sevgisinden yoksun kalmak netice itibarı ile nasıl değer değerlendirilir? Hocam soru anlaşıldı mı? Bu soru bayağı bir uzun. İstersen ben tamam oldu. Mikrofonu bırakıyorum o zaman. Buyurun. Selamünaleyküm. Konuyu işlerken e, Allah azze ve celle kafirleri sevmez eee ifadesinin şerhinde küfrün büyük büyüğünü de küçüğünü de e, zikretmiş olduk. Yani Kitap ve sünnette hakkında küfür var dolmuş, bütün unsurları zikrettik. Dolayısıyla bir kadın kocasına nankörlük ederse, bu da bir nevi küfran, nankörlük, küfran olarak zikredilmiş naslarda, bunun da Allah'ın sevmediği bir fiil olduğuna işaret edilmiş olduğu böylece. Yoksa e, hüküm bakımından bunların işte Allah'ı ve Resul'ünü inkar edenle bir olduğu manasında değil. Burada işaret etmek istediğimiz husus Allah Azze ve Celle küfrün büyüğünü de küçüğünü de sevmez. Buna vurgu yapmakta. Selamun Aleyküm. Elhamdülillah Rabbil âlemin. Salatü vesselam ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamü aleyküm rahmetullah ve berekatühü. İnşallah hocam benim e, sualim e, e, burada yaşadığımız e, sorunlarla ilgili inşallah e, burada emanlık meselesi yani bize verilen emanlık meselesi malumunuz Azerbaycan e, devleti ve onu yöneten insanlar hakkında malumatınız vardır e, çok az da olsa e, burada kendilerini e, davete nispet eden muhtezile hakkında olan hadisleri biz Kur'an'a götürüp e, onları tevil ederiz e, da zıt olan ki zıt olan hadis yoktur Zıt olan hadisleri e, biz Kur'an'a e, yöneltir ve onunla tevil ederiz gibi e, sözler e, sarf eden insanlar e, burada da emanlığın olmadığını açık açık açıkar e, çıkıp biz karakollar olsun vesaire olsun orada le ilahe illallah bağırmadığımızı söyleyip burada emanlık yoktur biz imanımızı gizletiyoruz deyip e, sakallarını kesip e, cumayı terk etmeleri vesaire vesaire. bu gibi suallar üzerine yani bu gibi sözler üzerine e, onlarla oturup konuştuğumda kesinlikle sizin sözünüzün batıl olduğu çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sonra e, bizim burada açık şekilde e, sakalları uzatmamız olsun her ne kadar işkence görsek de e, bazı sözlere maruz kalsak da e, yine neticede imanımızı aşikar ettiğimizi e, burada cumanın hükmünün kıyamete kadar olacağını söylediğimiz halde yok Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim için güzel örnek değil midir? O çıkıp Mekke'de vesaire yerde e, insanlara bağırdı. Bu da bizim örneğimizdir. Biz de çıkıp e, bu topluma açık olan yerlerde çıkıp la ilahe illallah diye bağırmamız vesaire ayetler söylememiz lazım e, gibi sözler sarf ediyorlar. Yani buna karşılık benim söyle sormak istediğim asıl konu yani burada emanlık meselesi. Yani imanı gizletme, emanlık meselesi. Yani biz imanı gizletiyor muyuz? Ki imanı gizlettiğimiz doğru değil. Çünkü yaşayış şeklimize baktığımız zaman insanlardan seçiliyoruz. Elbette ki namazı açıktan kılabiliyoruz. Ezanı açıktan verebiliyoruz. E, açıktan davet yapabiliyoruz. İnsanlara la ilahe illallah anlatıyoruz. Elhamdülillah. E, buna rağmen yine mantıkçı şekilde e, burada emanlık yoktur deniyor. Ee, bu konuda bana kısaca e, birkaç delil zikretseniz yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize örnektir dediğinizde elhamdülillah örnektir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize emrettikleriyle e, emrettiklerini yerine getirmekle mükellef kılındır e, fiili olarak da o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden üstündür çünkü Allah Teala eğer sen e, Allah'ın sana vahyettiğini insanlara açıklamazsan e, Resulü görevini yerine getirmemiş olsam gibi ayetleri getirdiğimiz zaman da e, e, malumunuz mantıkçı oldukları için yani mantığa gittikleri için e, bizim bu cevaplarımıza yok bu ilim-ehre kim söyledi gibi vesaire sözler söyleniyor. İnşallah e, tam anlatabilmediysen de hakkınızı helal edin. E, bunu inşallah bana bir anlatırsanız anlamadıysanız inşallah tekrardan e, şey yaparım anlatmaya çalışırım. Ve elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu ve's selam ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanakallahumma ve bihamdik ve ehadü men la ilahe illa enta estağfiruke ve etûbüleike. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh. Soru biraz karışık geldi ama anladığım kadarıyla e, yani Azerbaycan gibi bir yerde e, Müslümanlara bazı sıkıntılar veriliyor. Mesela sakal uzatan Müslümanlara eziyet yapılıyor. E, böyle bir ortamda cuma namazı kılmasına karşı çıkanlar var. E, sokaklara çıkıp La ilahe illallah diye bağıralım şeklinde teklif eden insanlar var. Doğru mu anlamışım? Ve imanın gizlenmesini mi bunun yanında? Yani bu ikisi nasıl bağdaşıyor? Yani hem sokaklara çıkıp La İlahe diye bağırmayı teklif ediyorlar hem de imanın gizlenmesi. Böyle bir şey mi? Ha, onlar bununla suçluyorlar, itham ediyorlar yani. Gerekeni yapmıyorsunuz gibi. Şimdi öncelikle şunu bilmek lazım ki Mekke döneminde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sokaklara çıkıp la ilahe illallah diye bağırdığını bilmiyoruz biz. Bilakis mesela Ebu Zer radiyallahu ee bu sözü gizlemesini söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam fakat Ebu Zer radiyallahu anh bu sözü dinlemiyor. Sokaklara çıkıp la ilahe illallah diye bağırdığından dolayı dayak yiyor bunun akabinde. Peygamberin sözünü dinlemediği için bu da yiyor. Belli bir dönem davet gizliydi ilk zamanlarda. Fakat e, İslam'da böyle bir esas yok. Yani sokaklara çıkıp La ilahe illallah diye bağırmak. Fakat tebliğ var, tevhidin tebliği var. Bir insan bir yerde tevhidin gereklerini yerine getiremiyorsa eğer oradan hicret eder. Fakat Azerbaycan dediğiniz yer e, cuma namazlarının kılındığı, mescitlerde e, cemaatle namazın kılındığı bir yer. Ee, sakaldan dolayı bir sıkıntı olduğunu duyuyoruz. Çok arkadaştan duydum bunu. Yani zorla kestirildiği, sakallara e, hiç alakasının olmadığı suçlar isnat edilip içeri atıldığı. Buna benzer şeyler duyuyoruz. Böyle bir ortamda nasıl hareket edilir? Ee, eğer Ebu Said Hoca müsaitse Hocam arkadaşın sorusu anlaşıldı mı? Canım tamam. Selamünaleyküm. Azerbaycan'da Müslümanlar ee, sistemin şerrinden emin değiller. Sesim duyulmuyor mu çocuklar? Ses nasıl? <gülüyor> Çok mu az? E, Ebu Said kardeşin sorusunu eğer iyi anladıysam eee biz Müslümanlar için Azerbaycan'da e, sistemin bize kötülük yapmasından emin değiliz diyor. E, bir yere kadar bu doğru. İslam'ı yaşama yönüyle emin olup olmayışımız e, şimdi şuradan kaynaklanıyor. Bazı tekfircilerin zuhuru ortaya çıkması, hükümete karşı bazı yöntemlerle şiddet kullanmaları ister istemez hükümetin sakallılardan korkmasına sebep olmuştur. E, halbuki önceden çok hoş gittiğini ben düşünüyorum Azerbaycan'da bizim şiddet taraftarı olmadığımızı eğer biz anlatabilseydik yani bizim Müslüman olarak ne olduğumuzu anlatabilseydik şimdi bu sorunu yaşamaz olurduk. Tekvirciler ise şu an yiğit kesiliyorlar. Şöyle yiğit kesiliyorlar. Ee, Azerbaycan'da komünizm hakimken o ortamla şimdiki ortamı kıyaslasalar biz o ana nispeten şu an Azerbaycan'da çok hür yaşıyoruz. Ama Çeçenistan'da, Dagistan'da tekfirciliğin yayılması bunun Azerbaycan'a sıçraması hatta bazıları sebebiyle Medine'ye gidip gelenlere bulaşıp Azerbaycan'a sıçraması bu sorunu yaşamaya şu an sebep oldu. Bence Azerbaycan'daki kardeşler kendilerini etraftaki insanlara iyi tanıtmaları gerekiyor tekfircilik mantığıyla hareket eden, hadis inkarcılığı mantığıyla hareket edenlerden kendilerini temyiz etmeleri, yani ayırt etmeleri gerekiyor. Bu bir. Başka bir safhada ise diyelim başörtünün yasaklanması. Sadece sakallılar değil, sakallıların temyiz görüntü olarak onları rahatsız etmesi, onların karakollara çağrılıp eziyet edilmelerine sebep oluyor. Şimdi imanı gizlemeye gelince ikrah olmadığı müddetçe, yani ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalınmadığı müddetçe ikrah mevzu bahis değildir. Ama az önce Ebu Maaz'ın da zikrettiği gibi, eee, Ebu Zer el-Ghifari Mekke'ye gelip iman ettikten sonra Ey Allah, Resul, Allah Resulü Ebu Zer'e kit imanını gizle. Yani biz açığa çıkana kadar gizle. Bu gizlenme Ebu Zer'e tavsiye ediliyor ama Allah Resulü, Ebu Bekir gibileri, Ömer gibileri imanlarını gizlemiyorlardı. Neden? Onları koruyacak veyahut onların korunduğu bir ortam vardı. Ama Bilal'in, Ammar'ın böyle bir korunma ortamı yoktu. Ha, yine korundular. Ve Ammar kalbindeki ile dilindeki söylediği arasında rahatsız olunca o an imanın nasıldı diyor kalbindeki imanın mükemmeldi hiçbir sorun yoktu. Eğer bir daha zorlarlarsa diye, diyebilirsin diyor. Ebu Zer ise Allah Resulü git imanını gizle biz açığa çıkana kadar deyince biz hakta değilmiş evet haktayız o zaman Kabe'de Kureyşlerin önünde ben bu sözü bağırmadan gitmem diyor. Gidiyor haremin içinde la ilahe illallah diyor. Ve Mekkeli müşrikler ona güzel bir dayak atıyorlar yani sopa atıyorlar. Resulü gelince belki bağırmayı şöyle kullanıyorlar Allah Resulü haçta, dülmecazda müşaril haramda haç mevsimi dolanarak Kulu la ilahe illallah la ilahe illallah deyin, kurtulun felah bulun diye sözler söylüyorlardı ama bu miting nümayiş tipinde sokaklara çıkıp bağırma değildi e, tabi ki Azerbaycan'da e, bunca e, sıkıntının akabinde rahatlıkla İslam'ı yaşayacağımızı düşünmemeliyiz biz Türkiye'de bunun sıkıntısını senelerce çektik 3 kişi bir yerde kitap okuyordu bu insanlar toplanıp götürülüyorlardı 3 ay 4 ay 6 ay 9 ay içeride kalıyorlardı ondan sonra bırakılıyorlardı işledikleri fiili bir suç yoktu ve bence Azerbaycan'daki kardeşler hükümetin hırsla yapıştığı iktidara birdenbire göz dikmesinler şöyle göz dikmesinler Allah Resulüne bile teklif edildiğinde hiçbir zaman onun gözü etrafındakilerin gözü iktidarda değildi. Biz şöyle diyoruz. Bizim yaratılış gayemiz devlet mi tevhid mi? Bu gibi sohbetleri Belçika'daki yapılan dersler içinde bulabilirsiniz. Bizim yaratılış gayemiz tevhiddir, devlet değildir. Yani devletin İslam'dan uygulayacağı yüzde on beşlik gibi bir yerdir. Ama biz öyle bir uygulamayı ortaya koymalıyız ki şöyle düşünün zinayı zana, zina edeni rejim etme devletin uyguladığı bir hükümdür. Ama biz öyle insanlar yetiştirmeliyiz ki gami diyeli kadın gibi işlediği zinayı kendisi gidip itiraf etsin. Yani o öyle bir iman terbiyesi almıştı ki nefsine hevasına uyarak işlediği bir suçun akabinde gidip itiraf ediyor ki temizlensin. Şimdi biz orada rejmetme, Allah'ın indirdiğiyle hükmetme, hükmetme meselesinin bu gibi şeylere hasredersek maalesef İslam aleminde gençlerin zihnini bu denli karıştıran yazılar oldu. Mesela Mevdudi'nin bir sözü vardı. Devletin uyguladığı İslam yüzde seksen insanların uyguladığı yani yüzde on diyor. Aksine ferde farz-ı ayın dediğimiz mertebede düşen bir sorumluluk yüzde 85'tir Ki biz bunu ferden yaşıyorsak bunun cezalandırılma yönünü, hatler yönünü hemen dile getirmek gerekmiyor. Kaldı ki bu inananların aleyhine işleyen bir hukuk sistemidir. Onun için burada Azerbaycan'daki kardeşler maalesef maalesef Azerbaycan'daki sisteme bu aklı demirel ve o gibi insanlar verdi. Türkiye'de bile bunu başaramadılar. İnşallah Allah yardım ederse e, Türkiye'deki siyasi ilişkilerle dini ilişkiler hepsi aynı anda yürütülürse bu başarı örtü meselesi sakalları yani toplama eziyet etme meselesi kısa bir zamanda biter ve siz bizim kadar bunun çilesini çekmezsiniz babalarınıza sorduğunuzda Rus devrinde ne kadar çile ve eziyet çekti o insanlar o ortamla mukayese edin bence imanınızda direnin eğer bir iki günlüğüne karakola götürüp sorgulanırsanız bu önemli değil bunlara katlanın bu davanın bir çilesi var bu çekilecektir yani beleşten huzurlu bir şekilde İslam'ı yaşamayı düşünüyorsanız, bu biraz zordur eğer bu davanın çilesi, e, davanın e, hakikatine e, talipseniz o hakikatle beraber ödemeniz gereken bir faturanın da olduğunu düşünün. Buna böyle bakmalıyız. Hemen sistemin yaptıkları değildir. Müslüman olarak bizler neler yapıyoruz? O zaman o tekfircilere karşı veyahut hadis inkarcılarına karşı ilmi yürütebileceğimiz bir yöntem vardır. Bunu herhalde şu ana kadar anlatabildim. Burada bizler Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp insanlara bunu öğretip elhamdülillah şu an peki tesiri olmadığını düşünüyorum. Yani Şialığın Azerbaycan'da eskisi gibi komünizm devrimdeki gibi bir nüfuzu yok. Şu an İslam ee, şu an İslam'ın yüzünü kirletmeye çalışan tekvirliler var, tekvirciler var, hadisi inkarcılar var, sistemle karşı karşıya olma gibi bir durum var. Biz sistemin koltuğunu kendilerine bırakalım, kendilerinin olsun. Biz buna talip değiliz ama biz tevhidin benim üzerimde hakim olmasını istiyoruz. Benim gibi inananların üzerinde hakim olmasını istiyoruz. Hiç kimseye de bunu zorla kabul ettirme gibi bir gayretimiz yok. İsteyen inansın, isteyen küfür etsin. Bu yöntemi seçmeliyiz. Bir de Mekke devri, Medine devri, Allah Resulü örnektir derken, o insanlar Allah Resulü'nü örnek olarak kendi heva ve düşüncelerine uyduğunu zannettiği yerleri, alıyorlar. Şu an ne Mekke devri ne Medine devri. Biz 21. asırda Kur'an'ı uyguluyoruz. Ve Kur'an'ı da nasıl uygulamamız gerektiği hele sahabeye gittikleri yerlerde karşılaştıkları olaylara bakarak. Çünkü Kur'an da bizi buna yönlendiriyor. E, sahabenin inandığı gibi inanmak. E, düşünün. Ee, i̇bn İb, e, Mesud'un daha Allah Resulü'nün vefatından sonra bid'atlara karşı takındığı tavra bakın. Daha sonra e, Hulafa-i Raşid'in devri bittikten sonra Emevilerin, Abbasilerin ondan sonraki devam eden idarecilerde daha çok sorunlarla karşılaştık. Ona göre sahabenin ona sonra tabiinin tebeyi i tabiinin takınmış olduğu bir tavır var. Yani bazen öyle şeyler terk edilmiştir ki fitne binaendir. Ama katiyetle ve katiyetle devlet memuru olmadıktan sonraki herhalde oralardaki zorlama daha zordur. Ee, sakala pek mani yoktur. Ha tutarlar keserlerse bir sorunumuz yok. Ha sakallı olmakla neyimizi ortaya çıkarıyoruz? Müslüman olduğumuzu açıkça biliyorlar ki bizi rahatsız ediyorlar. Tekvirciler aslında, aslında sakalı keserek gizlenmeye çalışıyorlar. Biz İslam'ı bağırarak söyleyemediğimiz la ilahe illallah bağırarak söyleyemediğimiz için burası emin değildir. Cuma kılınmaz, şöyle olmaz böyle olmaz gibi ee, kaçamaklar uyguluyorlar. Ve katiyetle bizim hükümetten sistemden gizleyecek bir şey mi yok biz inanıyoruz inanma da devam edeceğiz bu inanmaktan da katiyetle ölüm gibi bir tehlike olmadıktan sonra gizleyemeyiz katiyetle gizleyemeyiz hele ilim ehli bunu katiyetle gizleyemez ama düşünün devlette memur olan birisi var burada da var bazı öğretmen kardeşlerimiz var Tevhide anlamış yaşıyorlar ee, ama o, e, öğretmenken devlette resmi görevliyken sakal koyamıyorlar bize gelip bunu sorduklarında hocam işi terk edeyim mi etmeyeyim mi ne dersin yani benim şu an sakal koyabilmem için işi terk etmem gerekir diye soru sorduklarında biz sakalın önemini anlayarak yaşayan kimseleriz biz onlara Yo, şu an durun İnşallah bu topluca halledilecek nasıl halledilir? düşünün Avrupa'da bir öğretmen rahatlıkla sakal koyabilir Asker de, askere giden de ama şu şartlar eğer askere sakallı başladıysan askerlik bitene kadar sakalı kesemezsin bunlar topluca halledilecek ve inşallah Türkiye Türkiye'deki Müslüman Azerbaycan'a etrafındaki Müslümanlara yani örnek veyahut yardım edebilecek bir konuma gelir böyle olmamız gerekiyor bence tekfircilere karşı Allah yardımcınız olsun daha böyle bilgili ve tedbirli bir şekilde hareket etmeniz gerekir sen orada kimlerle bilmiyorum irtibattasın ama bu tekfirci zihniyetteki olan insanlardan biraz uzak durun onlarla görüntülenmeyin çünkü onlarla görüntülendiğinizde biz onları Müslüman kabul ediyoruz. Her ne kadar bizi tekfir etseler bile biz onları tekfir etmiyoruz. Eğer onlar da bir küfür mevzubay ise kendi sözleri kendilerine döner. Ee, biz tutup da onları gammazlayamayız da bunu da yapamayız. Biz onlara karşı bizim üzerimizdeki hukuklarını koruruz. Onlar Bizim bizim onların üzerindeki hukuklarımızı ister korusunlar, ister korumasınlar. Bu onların bilecekleri bir iştir. Bence daha bilgili hareket etmeniz gerekiyor Ebu Sayın. Ee, böyle olması gerekiyor. Ee, bir netice alınması için. Ama sabredin. Başörtü meselesi halledilecek. Hepsi halledilecektir. Ve bence o tekbircilerle hadis inkarcıları daha tehlike evet buyur mikrofonu bırakıyorum selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Allah razı olsun hocam ee, inşallah konudan başa düşüp dönersem inşallah şimdi burada e, asıl mesele yani bizim e, zaten benim burada e, Allah'ın kitabı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine davet ettiğimi yani Azerbaycan'da duymayan yok gibi e, İslam'a kendini İslam'a nispet eden yani selefe nispet eden insanların tamamı duymuştur zaten e, konuşmaya geliyorlar e, işi.